Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahibi ecmain. Efendim Tabiat son kısmına üçüncü suale geldik. Onunla inşallah bugün Tabiat Risalesini tamamlamış oluyoruz. Üçüncü sual. Eskiden düşman şimdi dost olan mühtedi diyor ki şu zamanda çok ileri giden felisoflar diyorlar ki hiçten hiçbir şey icat edilmiyor. Hiçbir şey idam edilmiyor. Yalnız bir terkip bir tahlildir ki kainat fabrikasını işlettiriyor. Üstad i̇şte Hazretleri buraya kadar maddecilerin, tabiatçıların ve maddecilik ve tabiatçılık üzerine bina edilen felsefeden kaynaklanan ateizmin ne kadar akıldan uzak olduğunu bize ispat etmiş oldu. Dolayısıyla küfür fikrinin dirilmeyecek bir şekilde öldürülmesine şahit olduk bu ifadelerde. Ve küfrün temel taşını daan etmiş oldu üstad. Fakat bunun yanında yine akılda bazı şüpheler kalabiliyoruz. Mevcut ve mer'i eğitim sistemi bazı şeyleri bize dayatıyor. Çok zayıf bazı fikirleri çok külli hakikatli ve sarsılmaz şekilde bize telkin ediyor. Bu da zihinlerde bulanıklıklar meydana getiriyor. Buradaki de böyle bir sual. Tekrar okuyalım. Eskiden düşman, şimdi dost olan müftedi diyor ki, imana gelen yani tabiat fikri küfrisini terk eden, sebebeyi tesir vermeyip her şeyi Cenab-ı Hakk'a teslim eden Hidayete ermiş muhatabımız diyor ki şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki hiçten hiçbir şey icat edilmiyor. Yani yoktan hiçbir şey var edilmiyor. hiçbir şey idame edilmiyor. Var olan hiçbir şey de yok edilmiyor. Yalnız bir terkip ve tahlildir ki bir birleşme ve dağılmadır ki kainat fabrikasını işlettiriyoruz. Enerjinin korunumu, maddenin korunumu gibi kanunlar şeklinde ifade ediliyor bize bugünkü bilimin diliyle hiçbir şeyin hiçten yani hiçbir şeyin yoktan var edilmediği, var olan hiçbir şeyin de yok edilmediği şeklinde bir ifade tarzı. Sadece işte atomların dağılıp yeniden toparlanması gibi analiz selte, sentez diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Dağılıyor ve toplanıyor sadetâ. Dolayısıyla hiçbir şey artıp eksilmiyor. Yoklar var edilmiyor, varlar yok edilmiyor. Diye bir düşünce var. Ve aslında bu düşüncenin uzantıları var. İnsanın zihnine bulanıklık veren. Böyle bir sualle karşımıza çıkıyoruz. Yeni dost. Hidayetin yeni e, şahidi. El cevap. Nuru Kur'an ile mevcudata bakmayan filozofların en ileri gidenlere bakmışlar ki tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülat ve vücutlarını sabık an ispat ettiğimiz tarza imtina derecesinde müşkilatlı gördüklerinden iki kısmı ayrıldılar. Evet. Kur'an'ın vermiş olduğu aydınlıkla, ışınlıkla ışık, ışıkla varlıklara bakmayan filozoflar dolayısıyla yani iman dairesinden, itikat dairesinden çok uzakta olan Filozoflar, bakmışlar ki tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülat ve vücutlarını savukan, ispat ettiğimiz tarzda imtina derecesinde müşkilatlı gördüklerinden. Yani orada da muhteşem, gözleri kamaştıran, akıllara durgunluk veren bir sistem, bir nizam, bir düzen var, denge var kainatta. Bu görülüyor fakat bunu izah edecek bir şey bulunamıyor kainatta, gözümüzün gördüğü yerlerde. Dolayısıyla bu tabiata, sebeplere de tesir vermek, tabiat dediğimiz, sebep dediğimiz şeylerin mahiyetine baktığımızda böyle muhteşem bir sanatı ortaya koyabilecek, iradeden, ilimden, kudretten çok uzak oldukları ortada, böyle bir durum karşısında iki kısmı ayrıldılar. Bir kısmı sofestai olup, insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek, kainatın vücudunu inkar etmeyi hatta kendilerinin vücutlarını daha inkar etmesini dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha az kolay gördüklerinden hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. Yani peşin bir fikirle yani itikatsızlık e, temelinde yani bunu peşin olarak kabul edip dolayısıyla bu itikatsızlıkların neye dayandıracaklarını dair arayışları içerisinde bakıyorlar ki, bir kısmı böyle. Bunlara süfesitai deniyor şüpheciler. Evet, Bakıyor ki işte mevcut sebep diye öne sürdüğümüz şeylerin hiçbirisi o sebeplerden hasıl olan sonuçlara sahip olacak kabiliyetlerden çok uzak. Fakat peşinde bir fikirler olduğu için inkâra, inkârlarına mecal arıyorlar. Evet. İşte bu sofistai denilen şüpheciler, insanın hassası olan akıldan istifa ederek akıl insan aslında yol gösterir. ve Bazı şüphelerin izalesi için yardımcı olabilecek bir e, insana vermiş bir cihaz. Fakat peşin peşin e, akıllarına böyle bir e, peşin fikir koyduklarından akıl zorlanıyor. Bu peşin fikri kabul etmek için e, kabul etmekten başka yol bırakılmamış oluyor akla. Dolayısıyla akıl da iflas ediyor bu noktada. Evet. Ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek... ...kainatın vücudun inkar etmeyi... ...hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini... ...dallalet mesleğinde... ...esbap ve tabiatın icat sahibi olmalarından... ...daha ziyede kolay gördüklerinde. Evet. Yani kainata bakıyoruz. Kainattaki her bir şeye bakıyoruz. En küçük canlıya, en basit canlıya bakıyoruz. Yani bunu kainattaki gözümüzün önündeki hiçbir sebebe tesire veremiyoruz. Evet. Dolayısıyla ya bunu kabul e ya bir ilahı kabul edeceğiz ya da yani ortada böyle bir eser var. Bu esere bir sahip lazım. Yani kitabı görüp katibi görememek efendim, heykeli görüp heykeltıraşı görememek resmi görüp ressamı görememek Mümkün değil, eser varsa ondan daha da var olan bir şey var ki o eserin bir sahibi var, o eseri ortaya koyan var. Işığı yani görüp güneşi inkar etmek aklın kabul edebileceği bir şey değil, böyle baktıkları için yani sebepleri bir ilah gibi ilim, irade, kudret sahibi kabul etmektense biz kitapta yok diyelim, böylece katip aramak zorunda kalmayız, Işık da yok diyelim, böylece ışığa bir kaynak aramak durumunda kalmayız şeklinde kendisini ve kainatı inkar edince dolayısıyla kendisine ve kainata bir Rab bulmak gibi bir problemler de kalmıyor. İşte bir pratik bir ateizme e, giriyorlar. Kendi çaplarında bir iç belki mantı olan bir e, çıkarımda bulunuyorlar. Ve böylece kendini ve kainatını inkar eden tuhaf, ahmak bir kesim oluşturuyorlar. Bunu da e, maalesef felsefe ve düşünce olarak bize takdim ediyorlar. Fakat bunu cehli mutlak olarak e, ifade etti. Yani bir cehalet var. Bir de mutlak cehalet var. Başka yerde cehli mürekkep diyor Üstat. Yani bilmiyoruz. Bir de kendisini bilir zannediyor. Böyle bir kesim var. Fakat bu da cehli mutlak. Yani mutlak cehalet. Yani zaten Sofistlerin şüpheciliğin arkasında o var. Yani insan aklının kusurlu oluşunu öne sürerek insan haklı yanılabilir, o zaman biz görüyoruz zannettiğimiz şeyler de aslında olmayabilir diyerek varlık hakkında şüphe, dolayısıyla hiçbir şeyi insanın bilemeyeceği, gerçeğiyle bilemeyeceğine dair bir çıkarımda bulunuyorlar. Evet, Bunun da temelinde yine aslında peşin peşin kabul ettikleri inkar var. Evet. Fakat Üstad Hazretleri bunu bir başka yerde, inkarcılar içerisinde en akıllarının sofistayler olduğunu söylüyor. Çünkü eseri kabul ettik, ustayı kabul etmemek Mümkün değil, akıl buna yol bulamaz. Sanatı görüp saniye, sanatkarı inkar etmek çok garip ve çirkin düşer anlamında bir ifadesi var ya üstadım başka bir yerde. Evet bir kısım bu, yani inansızlıklarını kendilerini ve kainatı inkar ederek ya da o konuların şüphelerini ön plana çıkararak bu konuda mutlak cehaletlerini ilan edenler. Bunlar muhataplarımız da değil. Çünkü bizi muhatap almıyorlar. Çünkü varlığımızı da, varlığımızdan da şüpheler. Dolayısıyla bunlarla konuşulmaz zaten. Evet, ikinci grup bakmışlar ki dalalette esbab ve tabiat mucit olmak noktasında bir sinek ve bir çekirdeğin icadı hadsiz müskülatı var. İkinci kısım inkarcılar bunlar. Bakıyorlar bir sinek gibi en hakir bir canlı, bir çekirdek gibi en minik bir yapı bu sebepler ve tabiatla izah edilecek şeyler değil. Çok çok ciddi zorluklar var. Bunu görmüşler. Ve tavrı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Yani aklın idrak edemeyeceği müthiş bir iktidarın, ilmin, kudretin varlığını gerektiriyor. Onun için bir mecburiye icadı inkar ediyorlar. Yani var etme inkar ediyorlar. Yoktan var olmaz diyorlar ve idamı da yani yok olmayı da muhal görüyorlar. Var, yok olmaz hükmü diyorlar. Yalnız harekatı zerrat ile tesadüf rüzgarlarıyla bir terkip ve tahlil ve dağılmak toplanmak suretinde bir vaziyet itibariyle tahayyül ediyorlar. Evet. Bu kısım inkarcılar da böyle yani kainattaki neye baksalar aklın alamayacağı büyüklükteki bir ilim, irade ve kudretin varlığını gösteriyor. Akıl bunu iyi hata edemiyor. O derecede yüksek bir ilmin, kudretin, iradenin tecellileri var. Böyle olunca mecburen icadı, var etmeyi, yani yaratmayı inkar diyorlar. Yoktan var olmaz diyorlar. Ve idamı da muhal görüyorlar. Var, yok olmaz hükmediyorlar. Dolayısıyla yani aslında bu eski felsefeden kaynaklanan bir düşünce muhtemelen. Çünkü o düşüncede hep varlığın evveline gidip orada da teselsülün muhaliyetini ortaya koyup dolayısıyla bir ilk muharrik, her şeyin ilk harekete geçiricisi e, anlamında bir ilah e, tahayyülü tasavvuru var. Eski felsefeciler, Yunan felsefecilerin aklında özellikle. Onlar da işte madem mahlukat var, o halde mahlukatı var eden birisi var. Şeklinde bir e, Cenab-ı Hakk'ı anlatma, delillendirme tarzları var. Dolayısıyla bu onlara bir cevap oluyor bir şekilde. Yani bu makhlukat ezelden beri vardı. Dolayısıyla var edene ihtiyacı yok tarzında bir yaklaşım oluyor. Var yok olmaz, yok da var olmaz düşüncesi. Evet. Dolayısıyla böylece itikatsızlıklarına bir zemin teşkil etmeye çalışıyorlar. Yani yoktan var edilmemişse o zaman yoktan var de yoktan ee, kabul edilmek zorunda değildir diye akıllarına bir inkar kapısı buluyorlar. Evet. Yalnız hareketi zerrat ile tesadüf rüzgarlarla bir terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet itibariyle tahayyül ediyorlar. Yani sizin yaratma dediğiniz şey aslında işte atomların bir araya gelip bir mevcudu ortaya çıkarması, yok olmadı dediğiniz şey de bunun dağılması tekrar atomların ayrılmasıdır deyip, dolayısıyla var, var etme de yok, yok etme de yok şeklinde bir e, ifade tarzı bu. Evet. Dolayısıyla bunun için buna sahip çıkıyorlar çıkanlar temelde. Var yok olmaz, yok da var olmaz düşüncesinin perde arkasında böyle bir ruh hali yatıyor. İşte sen gel ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör. Yani ahmaklığın ta gayyasına yuvarlanmış cehaletin akıl almaz derecesinde e, bir çukur içerisinde debelenen bu insanlar en yüksek akıllı kendini zannediyorlar maalesef. Ve dalalet insanı ne kadar maskara ve sufli ve ehhel yaptığını bil ibret al. Yani evet. böyle sapık bir düşünceyle e, bu temel mevzulara yaklaştıklarında öyle noktalara gidiyorlar ki en yani sıradan insanın bile karşısında son derece maskara oluyorlar. Yani cehaleti eçel diyeceğimiz, yani cahiloğlu cahil seviyesinde neredeyse bir cehaletle boyanıyorlar. Bunları gör, ibret al. Acaba her senede dört yüz bin birden zemin yüzünde icat eden şimdi burada bir durmak lazım. Üstad bazen soruyu değil, sorunun arkasındaki ruh halini esas alıp ona cevap veriyor. Şimdi bu sualin arkasında ne var? İşte söylemiş oldu Üstad Hazretleri. Yani Allah'ın inkar düşüncesine gitmek için bir menfez arıyorlar. O menfezde bunu bulmuşlar. Yani eşya ezelden beri vardı ve varlığı devam ediyor. Dolayısıyla bir yaratana ihtiyacı yok şeklinde. Yani yaratanın varlığına bir delil e, olan işte mahlukat vardır ve bir var edene muhtaçtır düşüncesini iptal etmek için bunu öne sürüyorlar. Üstad da bu ruh haline cevap veriyor aslında. Onun için bu ifadeleri biraz öyle e, okumak lazım. Acaba her senede de yüz bin birden zemin yüzünde icat eden? Şimdi e, aslında yani vardan yok etmek ve yoktan var etmek düşüncesinin temellik işte, mevcutat madden vardır, o halde bunlar bir var eden vardır şeklinde düşünce aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etmenin yollarından sadece bir tanesidir ve bu yol aslında çok soyut bir yol, çok teorik bir yol olduğu için çok insanlar açılmıyor ve üzerinde bir sürü münakaşalar yapılabiliyor. Dolayısıyla insanın bir, yani bir meselenin yüzlerce delili varsa bir tek delile takılıp orada kalmamak lazım. Yani madem Allah'ın varlığına delil olarak biz eşyanın var edilmesini görüyorsak bu bir yol. Ama hadi kapalı kaldı o insanlar ki çoğuna kapalı kalabiliyor. O zaman başka yollara bakmak lazım. Acaba, Üstad onu gösteriyor. Acaba her sene 400 bin envağı birden zemin yüzünde icat eden, semavat ve arzı altı günde halk eden... Ve altı haftada her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli, zinetli bir kainat inşa eden bir kudreti ezeliye. Cümle çok uzun. Onun için burada durup bazı noktalarına bakmakta fayda var. Acaba her sene dört yüz bin envahı birden zemin yüzünde icat eden? Yani Cenab-ı Hak kainatta statik bir şey yok. Sürekli bir yaratılış var. Yani sürekli canlılar yaratılıyor. Hatta her canlının Mesela insanın hücreleri, bazı hücreleri on günde, bazıları efendim 120 günde, büyük ekseriyatı 6 ayda yenileniyor habire. Dolayısıyla insan vücudu sürekli yaratılışamazlar. Yani bir defa yaratılmış bir şey değil. Kaldı ki her sene yeniden yeni yaratılan bir sürü mahlukat var. Evet yüz binlerce türün hesapsız fertleri var. Sürekli gözümüzün önünde. Buraya bakarak cenab bakın varlığına deli aramak lazım. Bu kadar muhteşem icraatı her an, an an yapan bir Yaratan'ı görmek lazım. Evet, ve semavat ve arzı altı günde halk eden, yani işte bir beş altı hafta zarfında, özellikle bahar mevsiminde bu kadar çok mahlukatı iç içe beraberce yaratan muhteşem bir kudretle karşı karşıyayız. Ayrıca semavat ve arzı altı günde halk eden ve yerleri ve gökleri yaratan bir kudretten bahsediyoruz kısa sürede. Ve altı haftada her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayat bir kainatı inşa eden. Ve gerisine baktığımızda da aslında her bir canlı aslında kainat kadar muhteşem. Ya yani bir sinekteki sanat öyle muhteşem ki yani kainat büyük olabilir ama kainatta bazen o sinekte bulun, sinekte bulunup da kainatta bulunmayan bazı şeyler de var. Evet. Sanat küçüldükçe daha bir ihtişam kazanıyor aslında boyutu küçüldükçe sanat ciheti daha da ön plana çıkıyor. İşte her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayat bir kainat inşa eden bir kudret ezeliye. Evet, bunun icraatlarında her bahar görüyoruz. Her bir gün görüyoruz, her bir saat görüyoruz aslında aklımızla. Evet, böyle bir kudret var. Böyle bir kudrete biz e, muhatap oluyoruz. Böyle bir kudret ezeliye. Bir ilmezelinin dairesinde planları ve miktarları tayin eden tayin eden mevcudat ilmiyeyi göze göstermeyen bir eczayla yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir eczamüsüllü gayet kolay o ma'dumata harici olan mevcudat ilmiyeye vücudu harici vermeyi o kudret ezelinden uzak görmek ve icadı inkar etmek evvelki güruh olan Sofistaylardan daha ziyade ahmakane cahilanedir. Evet, şimdi işte kainatı an be an sürekli yaratılışa mazhar eden bir kudretle karşı karşıyayız ve bu kainat ki muhteşem bir e, icat ortaya koymuş ve onları sev ve idare eden bir kudretle karşı karşıyayız. Böyle bir kudret var, böyle bir kudret ilme ezelisinin dairesinde yani tabiri caizse ilminde Planları, miktarları taayyün eden mevcudat ilmiyeyi. İşte varlıkların planları tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın zihninde, ilminde var. İlmi bir vücutları var. Zihni bir vücutları var tabiri caizse. Göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürlen bir ecza mesulü. Yani bir düşünün ki görünmüyor yazmışız öyle bir kimli bir madde ile. Fakat üzerine bir ilaç sürdüğümüzde, başka bir kimyasal sürdüğümüzde, o yazı görünür hale geçer ya. Böyle bir kağıt gözümüzün önünde bir ilaç sürüyoruz. Yazı görünür hale geliyor. Bu kadar kolaycacık bir şekilde. Tabir edeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın ilminde varlıkları olan, planları olan şeylere Cenab-ı Hakk'ın kudretinin işte kainatta müşahede ettiğimiz, muhatap olduğumuz bu kudretinin tecellisiyle Varlık esasından çıkıveriyor. Yani gene bakın alet ilminden görünür aleme çıkıveriyor. Evet. Böyle bir kudretten böyle bir icraatı uzak görmek ancak aklın belli peşin kabullerle şartlanmasından kaynaklanabilir. Evet. Ve icadı inkar etmek evvelki güruh olan Sofistaylardan daha ziyade ahmakane ve cahilanedir yani böyle bir kudretin tezahürlerini, ilminin tezahürlerini görüyoruz kaynağında. Yani böyle bir kudret var yok yoku var edemez denilir mi? Tabii bu satır aralarında az önce söylediğim gibi diğer noktalar da yani gene bakın varlığına ait bir sürü deliller var. Bu sadece var etme, yok etme delili değil. Buna ciddi bir vurgu var. Ve onla devam edecek üstat. Bu bedbahtlar, aciz mutlak ve yalnız bir cüz ihtiyar başka ellerinde olmayan, firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şeyi idam ve yok edemeklerinden, hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten yoktan icat edemediklerinden ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde hiçten icat gelmediği cihetle ahmaklıklarından diyorlar, yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata düsturu kadir-i mutlaka teşmil etmek istiyorlar. Evet. Şimdi insanın bedbaht bir tarafı var, neyi düşünse kendine göre düşünüyor. Yani ben yapabilir miyim, ben yapamazsam başkası yapabilir mi? Sen kendisine bakıyor, yapamayacağı bir şey. Etrafına bakıyor, onların da yapamayacağı bir şey. Dolayısıyla böyle şey olmaz, tarzında. Yani insan bir şeye baktığı zaman önce numunelerini kendinde arıyor, değilse Ebnai cinsinde diğer insanlar da arıyor. Değilse mümkünat içerisinde arıyor, müşahede ettiği alem içinde arıyor, göremezse yok diyor. Dolayısıyla insan yoktan var edemiyor. Etrafında gördüğümüz şeyler de, sebep dediğimiz şeylerin hiçbir de vardan yok edemiyor, yoktan var edemiyor. İnsan bunu da görüyor. Ahmaklığından kendisi bunu yapamıyor ya, o zaman kimse bunu yapamaz e, durumuna geliyor. Evet, sen ve senin gibiler bunu yapamaz. Bu doğru. Evet. Ahmaklıklarını diyorlar. Yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata düsturunu kadir mutlaka teşmil etmek istiyorlar. Ha ben yapamıyorum Allah nasıl yapacak? Bu çok sık insanın düştüğü hatalardan bir tanesi. İnsan mesela haşriyi de aynı şekilde düşünüyor. Ondan sonra yeniden diriltmeyi. Ya ben nasıl öldükten sonra, dağıldıktan sonra dirileceğim diye soruyoruz. Ayetin lisanıyla ifade ediliyor. Kim bu un ufak olmuş kemikleri diriltecek? De ki diyor ayet kerim ona. Onu ilk evvel kim yaratmışsa yine o iade edecek tarzında. Dolayısıyla insan san ben bu kemikleri diriltemem. Maşa kim diriltecek diye Allah'a meydan okur diye tarz içerisinde oluyor. Evet seni yaratan bir kez daha yaratacaktır o kadar. Sen yapamazsın elbette. Zaten aslında etrafımızda gördüğümüz hiçbir şeyin yoktan var edemediğini gördüğümüz zaman... Ha, demek ki bu esbab içinde hiçbir şey yaratıcı olamaz. Bunların gerisinde bu kadar ha. mahlukatı yaratan ve sonra sürekli desteğiyle yaşatan bir ilah var düşüncesi insanın zihninde e, lazım lazımken insan ahmaklından böyle diyor. Ben yapamıyorum etrafındaki esbab da yapamıyor, tabiat da bunu yapamıyor. O zaman yoktan var olmaz, var da yok olmaz diyor. Haşa Cenab-ı Hakk'ın kudretine karşı bir meydan okuma söz konusu oluyor. Allah'a da genelliyor. Allah da yapamaz. Haşa. Evet. Kadir Zülcelal'in iki tarzda icadı var. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani Cenab-ı Hak iki şekilde var ediyor. Var ettiklerini. Birisi ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten yoktan vücut veriyor. Yoktan varlık veriyor. Ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyoruz. Dolayısıyla bir şey yaratıyor mesela bir canlıyı dolayısıyla ona lazım olan şeyleri de yaratıyor ve eline veriyor bir yaratması böyle Cenab-ı diğeri inşa ile sanat iledir yani kemalat kemal hikmetini ve çok esmasının cilvelerine göstermek gibi çok dakik hikmetler için kainatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor her emrine tabi olan zerratı ve maddeleri rezakiyet kanunuyla onlara gönderir ve onları da çalıştırır. Evet, ilki yoktan var etmekti. Ve dolayısıyla bu ilk yaratılışı daha çok gösteriyor. Ve onlara lazım olan her şeyi yoktan yaratıp ellerine veriyor Cenab-ı Hak. Ilk yaratma da böyle. İkincisi inşa ve sanat ile Yani Cenab-ı Hak bu kainatı önümüze koymuş ki kendisini göstermek için. İşte Sebep-sonuç ilişkisi koymuş Cenab-ı Hak. Sebep-sonuç ilişkisi içerisine bakıp... Yani sebep sonuç gibi görünen şeylerin aslında bu sebeplerin bu sonucu sonuçları yaratmaktan aciz olduğunu görüp aradaki mesafeden Cenab-ı Hak'ın varlığını anlamak, tenteneli bir perde gibi kainat gözümüzün öndecelerinde eden hadiselerin arkasında Cenab-ı Hak'ın kudretini, ilmi, iradesini ve diğer esmasını, sıfatlarını fiillerini görmek gibi bir maksatla Cenab-ı Hak sebep sonuç ilişkisi koymuş kainata burada gökten var etmekten ziyade mevcut varlıkların e, terkibi ve tahliliyle icraat yapıyor Cenab-ı Hak. Ortaya bir sanat koyuyor yani. Evet. evet, Kadir Mutlak'ın iki tarzı hem ibda hem inşa suretini icadı var. Şimdi burada az önce öz ısrarla vurguladığımız bir nokta vardı. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etmenin tek yöntemi yoktan var etmeye odaklanmak değildir. Yanlış olur bu. Kur'an'da da bu pek yer alan bir ifade tarzı değil. Bunun yerine mevcut varlıklara bakarak bunların gözümüzün önünde nasıl evrilip çevrildiklerini görmekle saniye görebiliriz. Şöyle demek gerekirse. ya Elimizde ip var. Bu ipten muhteşem bir dental ortaya konmuşsa dantel ...kaneviçe ortaya konmuşsa anlarız ki yani yoktan var etme değildir ama yoktan yani ipi yoktan kim var etti? Orası ayrı bir konu. Fakat o ipten bu muhteşem sanatı kim ortaya koydu? Muhteşem nakışları kim ortaya koydu? Bu da Saniye'nin varlığını ispat eden hem de çok daha kuvvetli ispat eden gözümüzün önünde olan son derece somut olan bir örnek. Dolayısıyla Kur'an, nazarlarımız hep bunlara çeviriyor. Deveye bak diyor, dağa bak diyor, yere bak diyor, bulutlara bak diyor, suya bak diyor Ve kainattan Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair delil çıkarıyor. Buna benzer yüzlerce delil var kainatta, Kur'an'ın da arz ettiği tarzda. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair sadece yoktan var etme delili değil, o kadar çok deliller var. Bunlara odaklanarak Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilebilir. Onun kudretinin ihtişamını seyredebilir kainatta. Sonra bu kudrete, bu kudrette hiçbir şeyin nazlanamayacağını anlar. Onun için en sıradan şeyin var yok etmek, yoku var etmek olduğunu anlar insan. Böylece imanına kuvvet gelir şüphelerden asad olur. Sırf i̇şte böyle bir metodu takip ediyor burada. Evet, evet kadir mutlakın iki tarzda hem ibda hem inşa suretinde. Yani hiçten bir de varlıkların bir araya getirilmesiyle icadı var varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuretli belki daimi umumi bir kanundur. Yani aslında maddenin korunumu kanunu denen kanun aslında birçok açıdan rafa kalkmış gibi. Daha eski fiziğin bilgileri bunlar ama bazıları hala bunları sadece e, sarsılmaz e, hakikatlermiş gibi görüyor. Fizik çok değişti. Artık kuantum fiziğinde bunlar dile getiriliyor. Varlık yokluk konusunun halde her an her şeyin yokluktan varlığa, varlıktan yokluğa geçip durduğunu söylüyorlar. Eskiden beri böyle bir şey de var, umumi bir kanun. Halbette her şey her an yokluğa gidiyor ve her an yeniden varlığa kavuşuyor. Fakat bu gidiş ve geliş arasında e, öyle e, kısacık bir zaman var ki biz bunu fark bile edemiyoruz. Dolayısıyla var ve etmek, yok etmek sürekli işleyen bir kanun diye de düşünülebilir. Fakat burası yine çok teorik bir konu olduğu için insan anlamakta zorlanıyor. O zaman tekrar biz gözümüzü açıp etrafımıza bakıp oradan Cenab-ı Hakk'ın varlığına değil dair çok daha zengin göz önünde deliller görmemiz gerekiyor. Kur'an bu üslubu takip ediyor. Risale-i Nur da Kur'an'ın bu asırdaki, bu asırın insanlarına hitap eden bir tefsiri mahiyetinde olduğu için aynı metodu kullanıyor. Evet. Bir baharda 300 bin envasi hayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratından başka bütün keyfiyat vahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı yo var edemez diyen adam yok olmalı. Evet, bir baharda 300 bin envasi hayat. Şimdi yeni e, tasnifatta bakıldığında milyonlarca canlı türü var, her birinin hesapsız fertleri var, bireyleri var. Bunların her birinin şekli farklı, sıfatları farklı efendim. Bir diğerine benzemeyen şeyler ve bunların her bir yeniden yeniye yapılıyor. Belki zerratından başka, yani atomlarından başka bütün keyfiyet vahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı yoğu var edemez yan adam yok olmalı. Yani böyle bir kudrete hiçbir şey engel koyamaz. Yoğu var eder, varı da yok eder. Ama işte böyle bir düşünceyle, sırf bir inkar düşüncesiyle insanın böyle bir fikre saplanıp haşa Cenab-ı Hakk'a karşı meydan okur tarzında var edemez demesi son derece ciddi bir meydan okuma. Cenab-ı Hakk'ın affedemeyeceği bir suç kategorisine giriyoruz. Evet. Aslında yokluğu hak eden bir insan. Ama böyle bir cinayet işleyip de yokluk rahatlığına kavuşamaz o insan cenabı bak onu mahşerde cehennemde bütün varlığını hissettirecek şekilde kendisine gösterecek. Evet, gözlerini açacak tabiri caizse varın yok yoğun varılacağını, yani insanın işte öldükten sonra dirilip dirilmeyeceği konusu bizzat yaşayarak görecek. Tabiatı bırakan ve hakikate geçen zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a zerrat ad edince şükür ve hamd ve sena ediyorum ki kemal imanı kazandım. Evham ve dalaletten kurtuldum ve hiçbir şüphem kalmadı. Evet, Üstad Hazretleri burada aslında mevcut e, bilim dediğimiz kainatı adeta mikroskoplarla en ince ayrıntılarına kadar teleskoplarla en uzaklarına kadar teftiş edip dosya kainatı Cenab-ı Hakk'ın kanun eserleri şeklinde bize takdim eden kainatta cereyan eden kanunlar da Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kalıpları şeklinde kaderin adeta kanalları şeklinde bize takdim eden bir efendim disiplin olarak alırsak bilimi bilim her şeyle Cenab-ı Hakk'ın sanatını bize tarif ediyoruz. Sanatın arkasındaki fiili bize tarif ediyoruz. Fiilin arkasındaki Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini ve zatını akıllarımızın önüne kadar getiriyoruz. Fakat buradan Cenab-ı Hakk'ın varlığına intikal edebilmek ciddi bir hidayettir. Bu da doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın elindedir. İnsan eğer bu hidayeti talip olmazsa, yani gördükleri hakikatleri değerlendirip buradan yaratana varma konusunda ciddi direnç gösterirse kapılarını kapatır saadeta. Cenab-ı Hak da o kapının üzerine minhurunu vuruyor ve o insanı küfre mahkum ediyor. Yani cehenneme mahkum ediyor. Yoksa bütün kainat bütün ile insanın gözünün önünde ve her şey, bütün her bir eser ustasını göstermesi katliyetinde sürekli her bir canlı her bir e, sanatlı mahluk Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair sürekli bize telkinde bulunuyor. Ama insan ısrarla kendini bunu kapatırsa dolayısıyla hidayeti kendi eliyle reddetmiş oluyor. Bu defalarca zuhur edince de o kalp artık katılaşıyor ve hiçbir hakikati kabul edemeyecek bir mahiyet kesbediyor. Allah bizleri bunlardan muhafaza etsin. Onun için tabiat fikrini üstad bütün ayrıntılarıyla ele alıp akla kendini beğendirebilecek hiçbir tarafının olmadığını iyice idrakimize takdim edince Cenab-ı Hakk'a zerrat edince şükür ve hant ve sena ediyorum ki kemal imanı kazandım diyebiliyoruz. Evham ve dalaletten kurtuldum. Yani bir çok vehim ve kuruntu var. Yanlış düşünce yolları var zihnimizde. Bunların hepsinden kurtuldum ve hiçbir şüphem kalmadı diyebiliyoruz. Cenab-ı Hak böyle bir dersi bizi ihsan eden, vesile olan Üstad Bey zamandan razı olsun ve bu hakikatleri günümüz insanının, Müslümanının, Hristiyanının Yahudisinin hepsinin imanlarını tasih eden bir vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek tabiyyet sayesini burada sonlandırıyoruz. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemelil iman subhaneke la ilale illa ma allamtana innaka antel alimul hakim